Perişan Efendi'ler, sevgiler, saygılar, ümmetler, dinleyiciler, radyoların tek arkası yarın komedi programı Perişan efendi, radyoda Türk sinemasını sunar. Hadi <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Geçen bölümün özeti. Vallahi Paşa Bey, <gülüyor> bu Taci denen efendi salak malak ama ee? o telat muallemesinden kurtarmak için kızımızı buna vermeliyiz. Doğru. Çocuk hem zengin hem de tam sülalemize göre Allah bu fırsatı kaçırmayalım Haklısınız Sefrika Hanım ee, e, e, Biz taşındık düşündük tacibe Bey oğlum ee, Ve kerimemiz Nalan'ı size verme uygun gördük ee, Siz ya. de uygun görürseniz hemen nişan tarihini belirleyelim evet. Hemen hemen hemen ya. şimdi olsun Paşa Babacığım Hatta nikah bile kıyalım efendim <gülüyor> Oğlum çuş lan adettir kız tarafı biraz naz yapar ya. Evet Nalan, Tefrika Hanım'ın ayak oyunları sonucu Taci Efendi'ye verilmişti. O akşamın gecesinde Nalan'ın odasında Naciye Kalfay'la Nalan dertleşiyorlardır. 7. Bölüm <Gülüyor> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu ses. Bu ses. Bu ses. Selat'ın sesi. Ötüyor. Bak işte geldi bile Merhaba <gülüyor> Nalan Hayırlı geceler Naciye Kalfa Aleyküm selam telat Hoşgeldiniz telat oğlum Kışın ben gidip kapıyı göz etliyim Paşa babanı sizi görmeşim Tamam dadı sen git kapıyı gözle Sonra da bize gözleme getir Aa, Dadım çok iyi gözleme yapar telat <gülüyor> Ne kadar özlemişim Nalan sizi Bülbülün gülü toprağın suyu Yağmurun bulutu ve dahi ülkenin düşük enflasyonu özlemesi gibi Nalan. Ben de Telat. Ama buraya nasıl girdiniz? Siz çıldırmış olmalısınız. Nöbetçileri nasıl atlattınız Telat? B bırakınız şimdi bugünden dışı konuşmaları Nalan. Duyduğuma göre babanız sizi Taci Efendi'ye vermiş. Bu efendiliğe sığar mı Nalan? Söyleyiniz sığar mı? Sığar mı lan? <gülüyor> Sakin olunuz Telat lütfen. Sığmaz ama ne yapabilirim Telat. Daha henüz feminizm yok ki ayaklanıp babama Geleyim oh, Buldum Nalan başka çaresi yok Sizi kaçıracağım Ah oh, oh, kaçırdınız mı Telat kaçarsak bize hemen Yakalar paşa babam oh, oh, Yine mi paşa baban Biliyor musun Nalan şeytan diyor Dinleme paşayı yapıştır paşayı oh, Aman telat ne olur gözünün Yağını yiyeyim, yapma oh, oh, Artık artık bu ayrılığa daha fazla Dayanamayacağım Nalan hemen gideceğim Fare zehri alacağım bütün fareleri zehirleyeceğim Nalan. Oh, ben de çok şükür... ...kendinizi zehirleyeceksiniz zannetmiştim. Niye ki Nalan? Ben o kadar salak mıyım? Fare zehri fare zehirler. İnsan zehirlemez ki Nalan. Rica edeceğim. Ne kadar akıllısınız Telat. Biliyor musunuz? Sizin? Bilmiyorum. En çok bu yönünüzü seviyorum. Zeki, çevik ve akıllısınız. Lakin gel de bunu bizimkiler anlatınız. <gülüyor> Hanım kuşum paşa papanış geliyor Gidiniz Nalan, paşa babanız geliyor Nalan Saçmalamayınız selas siz gidiniz Burası benim odam <gülüyor> Aman, evet, haklısınız Nalan Heyecandan şey yaptım, sizi seviyorum Geleceğim ve sizi kaçıracağım Nalan Güle güle Nalan. hoşça hoşçakalın Devamı gelecek bölümümüzde